وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Yüce yaratıcımız, yüce ilahımız Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: İqtarab lin nasi hisabuhum. İnsanlara hesap verecekleri vakit yaklaştı. Hesap verme vakti. Hesaba çekilme zamanı. İnsanların hesap vermeleri. İktarabe lin nasi hisabuhum. İnsanlara hesap vermeleri, hesaba çekilmeleri yaklaştı. Bir düşünün bakalım. Hesap vermek ne demek? Yani yapıp ettiklerinin hesabını vereceği zaman yaklaştı insanlara. Söylediklerinin hesabını vereceği vakit yaklaştı. Attığı adımların hesabını verme vakti yaklaştı. Yaptığı işlerin hesabını verme vakti yaklaştı. Söylediği sözlerin hesabını verme vakti yaklaştı. Aldığının verdiğinin hesabını verme vakti yaklaştı. Bütün işlerinin her sözünün her kelamının her bakışının Hesabını verme vakti yaklaştı. İktarebelin nasi hesabuhum? İnsanlara hesapları yaklaştı. Hesap verme vakti yaklaştı. Vhum fi gafletin muaridun. Onlar ise gaflet içerisinde halen daha yüz çeviriyorlar. Hesap yaklaştı. Ne zannediyorsun? Öylece yaşayıp gideceksin. Hesaba çekilmeyeceksin öyle mi? O söylediğin sözlerin hesabını vermeyeceksin öyle mi? O bakışlarının hesabını vermeyeceksin öyle mi? O attığın adımların hesabını vermeyeceksin öyle mi? Öyle mi zannettin? o yapıp ettiklerinin hesabını vermeyeceksin, öyle mi zannettin? Yaşarız, gideriz, ölürüz, çürürüz. Bundan başka bir hakikat yok, öyle mi zannettin? Bu kafirlerin zannı. Onlar öyle zannettiler. Zannettiler ki, bu söylediklerimizin hesabını vermeyeceğiz. Söylediklerimizden hesaba çekilmeyeceğiz. Zannettiler ki baktıklarımızdan, konuştuklarımızdan hesaba çekilmeyeceğiz. Aldığımızdan, verdiğimizden, kazandığımızdan hesaba çekilmeyeceğiz. Bu çok büyük bir hakikat. İnsanın bütün bakış açısını, bütün değerlendirmelerini değiştirecek büyük hakikat. Hesap verme. Ey insan bil ki hesap vereceksin her yaptığından, her ettiğinden, her ağzından çıkandan, her gözünün baktığından, her, kalbini, her kalbinin azmettiğinden. Kalbinden geçenden değil belki ama azmettiğinden. Hesap vereceksin. Hesaba çekileceksin. Sorgulanacaksın. Hesabını vereceksin. اِقْتَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanlara hesap verme vakti yaklaştı. Wahum fi غَفْلَةٍ مُعْرِذُونَ Onlar ise gaflet içerisinde halen yüz çeviriyorlar. Dalı boyalanıyorlar. Düşünmüyorlar. Bir iş yaparken, bir sözü söylerken, herhangi bir ameli ortaya koyarken, konuşurken, otururken, kalkarken, alırken, satarken, evlenirken, boşanırken, Düşünmüyorlar, bunun hesabını vereceklerini. Yüce Allah Subhanehu ve Teala hiçbir sözden gafil değil. Hepsini kaydetmektedir onun melekleri, onun emriyle. Ve o hepsinden haberdardır. Hiçbir işten gafil değil. Hiçbir niyetten gafil değil. Ve bunlar boşuna kaydedilmiyor melekler tarafından. Bir hesap vakti var. Hesap verme zamanı var. Ver bakalım hesabını. Ver bakalım. Ne yaptın? Ne söyledin? Ne işledin? Ne sattın? Ne aldın? Ver bakalım hesabını. Evlilikten hesaba çekileceksin. Boşanmadan hesaba çekileceksin. Yürümenden hesaba çekileceksin. Oturmandan hesaba çekileceksin. Allah-u Teala'nın ölçülerine uygun mu? Yoksa Allah'ın indirdiği ölçülere aykırı mı? Helal mi? Haram mı? Hesaba çekilecek. Yüce Allah'ın hoşnutluğuna ve rızasına uygun mu? Değil mi? Hesaba çekilecek. Her bir işte. Hesaba çekilmeyeceklerini zannettiler. Dediler ki, وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا dünya Dediler ki, hayat ancak bu bizim dünya hayatımızdır. Hayat bu hayattan ibarettir. Sadece dünya hayatı var. ve وَنَحْيَا Ölürüz ve dirilir. وَمَا yuhlikuna illat دَهْرِ Bizi yok eden sadece zamandır. Hayat bu hayattır. Yaşayacağız, öleceğiz. Bizi zamanın üzerimizden geçmesiyle, yaşlılıkla zaman helak ediyor. Yoksa bir takdirin içinde değiliz. Birisi tarafından yaratılmamışız biz. Bir gaye, bir hikmet, bir illet için var edilmemişiz. Öylesine doğmuşuz, öylesine yaşıyoruz ve zaman içerisinde azalarımız gençliklerini, kuvvetlerini, yeniliklerini yitiriyorlar ve bizi zaman helak ediyor. Yani yok olup gidiyoruz, çürüyüp gidiyoruz. Hakikat ve hayat sadece dünya hayatından ibarettir. İşte müşriklerin zannı, işte kafirlerin zannı, işte münafıkların zannı. Hesap vermeyeceklerini zannediyorlar. Diyorlar ki bu hayat. Yaşayacağız. Öleceğiz, sonra çürüyüp gideceğiz. Hiçbir sözümüzden, hiçbir amelimizden, hiçbir adımımızdan, hiçbir ticaretimizden, hiçbir fiilimizden hesaba çekilmeyeceğiz. Bize soru sorulmayacak, sorgulanmayacağız. Bu müşriklerin ve kafirlerin zanlıdır. Bugün insanların ağzında ne lakırdılar dolaşıyor. Gidip gelen mi var diyorlar. Gidip gelen mi var diyorlar. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyorlar. Keyfine bak diyorlar. Bir daha mı geleceğiz dünyaya. Orada dünyaya bir daha mı geleceğiz derken aslında dirilişin imkanını yalanlıyor. Hayat bu hayattır diyor. Ölürüz, yaşarız. Zaman içerisinde helak olup gideceğiz. Dolayısıyla bir hesap verme endişesi taşımıyor. Böyle bir korku taşımıyor. Düz Allah buyuruyor ki ve malahum bi zalike min ilmin. Halbuki onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. İnhum illa yazunun. Onlar sadece zan üzerinelers. Zan ne diyorlar? Yani hayat bu hayattır, ölürüz ve yaşarız derken herhangi bir ilime herhangi bir batirete dayanmıyorlar. Sana o gözleri veren bu kainatı bu güzel mükemmel benzersiz nizam içerisinde var eden Allah'ın seni İlletsiz, hikmetsiz, gayetsiz yarattığını, sonra da çürüyüp gideceğini, onun sana hiçbir hesap sormayacağını mı zannettin? Yaratıldın ve öylece başıboş bırakıldın öyle mi zannediyorsun? Allah'ın seni sadece bu dünya için yarattığını mı zannediyorsun? Bütün bunların sonunu çürüyüp gitmek olacağını mı zannediyorsun? Şurayıp gideceğiz öyle mi? İşin ucunda ne var? Yok olmak var. Öyle mi? İşte kafirler böyle zannettiler. Yüce Allah buyuruyor ki onlar sadece zanna uyuyorlar. Yoksa buna dair hiçbir ilimleri ve bilgileri yok. Hakikatten bunun hiçbir payı yok. Bu kafirlerin zannı. Mümin, yaptığı her işte, attığı her adımda hesaba çekileceğini bilir. Hesap vermeyecekmiş gibi yaşamaz. Hesap vermeyecekmiş gibi konuşmaz. Ağzından çıkan sözün hesabını yapar da konuşur. Bilir ki bu sözün hesabını vereceğim. Attığı adımı hesap yapar da atar. Bilir ki bu adımın hesabını vereceğim. Yaptığı mali muameleleri, almayı, vermeyi, ticareti, evlenmeyi, boşanmayı hepsini bir hesap yaparak yapar. Bilir ki bunun hesabını vereceğim ben. Bundan dolayı hesaba çekileceğim bunu bilir mümin. Ama kafir zannediyor ki öylece yaşayıp gideceğiz hem o yaratıcıya taan ediyor. Ahsenül Kâlekin, her şeyi en güzel, en mükemmel surette yaratmış. Bütün kainatın ilmine ve hikmetliğine şahitlik ettiği yüceler yücesi eksiksiz yaratıcıya tane diyor. Diyor ki bizi abes yere, boşu boşuna yaratmış. Oyun oyun zannediyor. Oyun zannediyor bu hayatı, Oyun. Oradan oraya git, oradan oraya git. Şu eğlence merkezi, şu boş iş, şu futbol, şu şu hiç hiç hesap vereceği endişesini taşımıyor. Ağzından çıkan hiçbir sözü yüce Allah'a hesaba katarak söylemiyor. Allahu Teala ve melekleri Allahu Teala bilmektedir, melekleri yazmaktadır ve kıyamet günü ben bu sözden Hesaba çekileceğin bilincini taşımıyor. Zannediyor ki bu böyle devran. Döner gider. Sonra çürüyüp gideriz. Öyle zannediyorlar. Diyor ki Yüce Allah Azze ve Celle yani bu adamların zanları bu hususta öyle ki Yüce Allah kafirlerin halini anlatıyor. Ahirete inançsızlıkta dirilişe inançsızlıkta kafirlerin halini anlatıyor. Diyor ki: "Ve aksamu billahi cehde eymanihim." Yüce Allah buyuruyor ki: "Allah'ın üzerine yemin ettiler." Ama nasıl bir yemin ile? "Cehde eymanihim?" Yani yeminlerinin en katisi, en kuvvetlisiyle yemin ettiler. Allah'ın üzerine yemin ediyorlar. Nasıl bir yemin ile yemin ediyorlar? Yeminlerin en ağırıyla yemin ediyorlar. En ağırıyla yemin ediyorlar. Ne diye yemin ediyorlar? La yeb'asullahu men yamut. Allah öleni tekrar diriltmeyecek diye yemin ediyorlar. Allah'a iman ediyorlar. Pek çok destek defalarca Dinlediğiniz gibi Allah'ın varlığına, yaratıcı olduğuna iman ediyorlar. Ve yaratılışı inkar ederken, yeniden dirilişi inkar ederken, kabirlerden kalkışı inkar ederken nasıl yemin ediyorlar? Allah ölüyü diriltmez diye var güçleriyle yemin ediyorlar. En ağır yeminlerle yemin ediyorlar, Allah'ın üzerine yemin ediyorlar. Allah ölüyü diriltmez. Bela vaadeni aleyhi hakkan. Bila Bu Allah'ın kendi üstüne aldığı hak bir vaattir. Bunu Allah üstlenmiştir. Hak bir vaattir. Velatinne ekseren nasila ya'lemun. Ama insanların pek çoğu bilmezler. Pek çoğu bilmiyorlar. Yeniden dirilişin hakikatini bilmiyorlar. Dirileceğiz. Hiçbir kaçamak yok. Çürüyüp gitmek yok. Her yaptığından hesaba çekileceksin. Öyle yok. Hayat bu hayattır. Yaşayacağız. Öleceğiz. Söylediğimizden, yazdığımızdan, konuştuğumuzdan, attığımız adımlardan hesaba çekilmeyeceğiz. Zannediyor musun herhangi bir şey unutulur? Zannediyor musun karanlıkta yaptıkların görülmemiştir? Zannediyor musun gizli kapaklı yaptıkların bilinmemiştir? Herhangi bir şeyde kaydedilmemiştir. Böyle mi zannediyorsun? Her şeyi gizli ve aşikarı çepe çevre ilmiyle kuşatmış olan Allah her yaptığının Gizliyi, aşikarı bilir. Ve insanın yanında iki melek vardır. Hiçbir söz atmaya görsün. Söylemeye görsün. Hiçbir adım atmaya görsün. Hiçbir iş yapmaya görsün. Mutlaka onu kaydeder. Hesap çok çetin. İktarebe <gülüyor> linnâf İnsanlara yaklaştı. İnsanlara hesapları yaklaştı. Onlar ise gaflet içerisinde halen yüz çevirip duruyorlar. Kendilerine yapılan hatırlatmalardan yüz çevirip duruyorlar. Yüz çevirenlerden olmayalım. Hesap verme vakti yaklaştı. Hesap verme vakti yaklaştı. Hesaba çekileceğimiz vakit yaklaştı. Artık söylediğimizi ölçülü söyleyelim. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan affum mağfiret dileyelim. Şimdiden sonra yapacaklarımızı da hesaba çekileceğimizi bilerek yapalım ha. Şimdiden sonra söyleyeceklerimizi de o sözler öyle havaya buharlaşıp gitmiyor. O sözlerden hesaba çekileceksin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu da dedi ki ya Resulullah sahabi Dedi ki ya Resulallah dilimizin söylediğinden dolayı da mı yani tamam işlediğimizden yaptığımızdan hesaba çekileceğiz ama dilimizden çıkanlardan dolayı da mı yani konuşuverdik işte. İnsan çenesi durmuyor ki söyleyiverdim konuşuverdim ağzımızdan çıkıverdim. Ne buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Anan seni kaybetsin. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinden başka nedir ki? Ya bundan öncekilere istihbar edelim. Bundan sonrakiler için de hesabımızı bilelim. Onlar öyle havaya karışıp gitmiyor. Sen de kabre girince toprak olup çürümeyeceksin. Çürümekten sonra Yeniden dirilmek var. O kabirden çıkmak var, kalkmak var. O diriliş hayal değil. Ahiret rüya değil. Tasavvurlarda, zihinlerde olan bir şey değil. Ahiret hakiki hayattır. O diriliş haktır ve gerçektir. Kabirlerden gerçek, hakiki bir kalkışla kalkıştır. Rüya değildir, hayal değildir. Gerçek bir diriliştir. Zaten ruh ölmüyor ki. Peygamberler gelip kavimlerine ahireti, dirilişi haber verdiklerinde hani onlar inkar ettiler ya neydi inkar ettikleri şey? Neydi inkar ettikleri şey? Dirilmekti. Neyin dirilmesiydi? İnsanın kabirden yeniden o çürümüş kemiklerin, evet. O çürümüş kemiklerin dirilmesiydi. O çürümüş kemiklerin dirilmesiydi. Diriliş hakiki, hak bir diriliştir. Rüya değil. Ve Mekkeli müşriklerin de inkar ettiği buydu zaten. Örnek getirdikleri buydu. Yasin suresinde Yüce Allah buyuruyor ya Evelem yaral insanu İnsan görmez mi ki? Bakmaz mı ki? En ma nahu. Onu biz yarattık. Min nutfetin nutfeden yarattık. İnsan kendisini bir nutfeden bizim yarattığımızı görmez mi? Feydahu ve Hasimun Mu'bin şimdi de kalkmış, açık seçik düşmanlık yapıyor. Hasım kesilmiş. Ayetlerimize karşı. Kendisini bir damla sudan yarattığımızı unutmuş. Sanki bilmiyormuş gibi şimdi de kalmış ayetlerimize karşı, peygamberimizin verdiği habere karşı hasım kesili vermiş. Ve varabelena mesela kalkıp ne yapıyor? Misal getiriyor. Örneklendirme yapıyor. Ve diyor ki ve nefiye halke yaratılışını unutmuş. Yaratılışını unutmuş da kalkmış misal veriyor. Ne diyor? Gale diyor ki men yuh yil izame ve ramim çürümüş gitmiş iken kemikleri kim diriltecek diyor. Bak müşrikin inkar ettiği şeye çürümüş gitmiş iken kemikleri kim diriltecek diyor. Çünkü ona Resul'ün getirdiği haber Kur'an'ın getirdiği haber ölünün dirileceği hakiki bir dirilişle evet o kemiğin o etin gözüyle kulağıyla bütün aza ve cevahiriyle insanın kabirden yeniden çıkacağını bahsediyor. Resul Gelmiş insanın kabirden yeniden çıkacağını söylüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buna hangi isimle anılıyor? Hem Mekke müşriklerinin sözlerinde hem Allah Azze ve Celle'nin buyruklarında nasıl anılıyor? İade olarak anılıyor. İade etmek, Türkçemizde de geçmiş bu kelime. İade etmek geri döndürmek demek. Hani Türkçede kullanıyoruz ya ben bu malı iade etmek istiyorum. Ne yapmak? Yani geri döndürmek. İade iadeyi inkar ediyorlar. Yani kabre girmiş ölü çürüyüp gider, kemik çürüyüp gider, yeniden diriltilmez, yeniden kalkmaz, kabirden çıkmaz diye inanır. Allahu Teala buyuruyor ki nasıl yaratıldığını hangi şeyden yaratıldığını, nasıl var edildiğini unutmuş. Kalkmış misal veriyor ve diyor ki, bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Hücallah ne buyuruyor? Kul de ki, onları enşa'aha evvele merre. Onları ilk yaratan diriltecek. İlk yaratan kim ise o diriltecek. Eğer bir şey hakkında şüphe edilecekse hiç yoktan yaratma hakkında şüphe edilmesi lazım. İkinci kez yaratma ilk yaratmadan daha mı çetin ki şüphe ediliyor? He? Birinci yaratma hiç yoktan var etme değil mi? Hiç yoktan var etme. İkinci yaratma o ilk yaratmayı iade etme. İkisi hakkında da Allahu Subhanahu ve Teala hakkında şek mi olur? Olmaz. Ama eğer birisi ikisinden birisi uzak gelecekse insana ilk yaratılışın daha uzak gelmesi gerekmez mi? İlk yaratılışın daha uzak gelmesi gerekir. Çünkü birincisi hiç yoktan var etmez. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle bütün ağızları kapatacak cevabı veriyor. De ki onları ilk yaratan diriltecek. Sonuna ne buyuruyor? Ve huve bi kulli halqin alim. O her türlü yaratmayı bilendir. İlk yaratmayı da, sonra yaratmayı da, yok edip tekrar etmeyi de, Bunlara dair bütün ilmi de elbette bilendir. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Hiçbir şey onun ilminden dışarı çıkmaz. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. İstediğini dilediği zaman yapar. Onları ilk yaratan diriltecek. Neymiş dirilecek olan? Ölülerin bizzat kendileriymiş. O çürümüş dedilen çürüyüp gitmiş denilen etleriymiş, kemikleriymiş. Evet, evet, bu hakikati kendi yüreklerimize defalarca tekrar tekrar duyuralım. O kabirde, kabirlere gömüldükten sonra yok olup gitmek yok, çürüyüp gitmek yok, yeniden dirilmek var. Allah Subhanehu ve Teala ...bizi bir hikmet için... ...bir illet için, bir gaye için yarattı. Yaşayıp da yok olmak için değil... ...sonra da hesaba çekecek. Benim... ...sizi kendisi için yarattığım şeyi... ...gerçekleştirdiniz mi... ...gerçekleştirmediniz mi? Tekrarlayayım mı cümleyi? Benim... ...sizi kendisi için yarattığım şeyi... ...gerçekleştirdiniz mi gerçekleştirmediniz. Hesaba çekecek. Bu hesabın içindedir her ağızdan çıkan söz, her gözün bakışı, her insanın eliyle ayağıyla yaptığı fiiller. Bu hesabın içinde hepsi hesaba çekilecek. İnsan yapıp ettiklerinden sorgulanacak ve hesaba çekilecek. Allah Subhanahu ve ta'ala ne insanı ebedül ebed için yarattı bu zaten vaki bir şey istediğin kadar gözünden uzak tut istediğin kadar anma istediğin kadar unutmaya çalış hatırlama hatırlamamaya çalış ölüm gelip seni bulur kalelerin arkasında gizlensen de yorganı başının üstüne çeksen de ölüm gelip seni bulur Vakit tamamlandı mı asla ertelenmez. Süman Şimdi şurada vakit tamamlandı mı asla ertelenmez diyenin adamın haline bakın. Acaba kendisi hakkında ölümü ne kadar yakın hissediyor? İnsan ne derin bir gafletin içerisinde. İnsanlara vaaz ediyor, nasihat ediyor. Diyor ki bak vakit ertelenmez. Ölürsünüz. Sonra elini kolunu sallayıp gidecek. La ilahe illallah. o demin dedim millete vakit ertelenmez. Vakit geldi mi ölüp o kable konulursunuz. Niye kendini unuttun? Ne acıb bir gaflet içinde değil mi insan? Ne acıb bir gaflet içinde. Bu gafletin faydası olacak mı? Bu gafletin faydası olmayacak. Ölüm gelecek. İstese de istemese de ölüm gelecek. Bu insan için belirlenen son. Bir de alem için belirlenen son var. Bu alem, bu devram böyle dönmez. Böyle gitmez. Bitecek. Hücre Allah Subhanehu ve Teala bunun için bir melek yarattı. Neydi adı? İsrafil. İsrafil. Ne var ağzında? Sur. Sur. Boynuz. Ne yapacak ona? Üfleyecek. Ne olacak üfleyince? İzheş şemsu kuvvirat güneş dürülüp ışığı alınacak. Ve izen nücumun kederet, yıldızlar dökülecek, ışıkları yok olacak. Ve izel cibalu suyyiret, dağlar yürüyecek. Dağların yürümesi ne demek biliyor musunuz? Öyle bir izazul ziletil, öyle bir zelzeleyle öyle bir depremle sarsılacak ki dağlar yerinden oynayacak, kaldırılacak. İza atil vaki'ah olacak olan olduğu zaman leyseli vaka'atihâ kâzibe hiçbir kimse diyemeyecek yalan. Hiç kimse yalanlayamayacak. Hafidatul <gülüyor> râfi'ah o gün bazıları yükselir, bazıları alçalır. İza rüccetil arzu racca Yer sarsıldıkça sarsılır ve bussetil cibalu vessa, dağlar parça parça edilir, savrulur. Fekânet heba emmun Hepsi bir toz yığınına çevrilir. Böyle bir zelvele. Sadece İstanbul'u, Türkiye'yi değil, bütün arzı sallayacak. Dağların sarsıldığı gün senin evin kalır mı? Senin ocağın kalır mı? Senin yatırımın kalır mı? Senin barkın kalır mı? O bağlar, o bahçeler kalır mı? İzaşşamsu kuvelet ve izen nucumun kaderet ve izel cibalu suyret ve izel ishoru uttilet. Değerli mallar, mülkler terk edildiği zaman Kıyamet öyle bir şey ki adam 30 milyar 40 milyar verdiği arabasını koyup kaçacak. 200 milyar verip 120 metrekare dairesi ondan alabildiğine çıkmaya çalışacak. Altınını gümüşünü içeride bırakacak. Ve izel vuhuşu hoşiret. Vahşi hayvanlar, o birbiriyle geçinmeyen, o yırtıcı, o korkunç, o sanki korku nedir bilmeyen o vahşi hayvanlar bir araya toplanacak. Çok büyük bir zelzele. Yakında çok büyük bir zelzele var. Çok büyük bir deprem var. Sadece İstanbul için önlem almak yetmez. Öyle büyük bir deprem ki hiçbir hükümet, hiçbir devlet, hiçbir ordu önüne geçemez. Öyle büyük bir deprem ki arzın altı üstüne gelecek. İçinde sakladığı her şeyi dışarı çıkartacak. Dağları paramparça edecek. Böyle büyük bir deprem. Hiçbiriniz o evlerin içerisinde rahat etmesin. Deprem yakın. Çok yakın. Bu da alemin sonu. O insanın sonu, bu alemin sonu. Sahih hadiste geliyor. Küçük kıyamet, büyük kıyamet. O küçük kıyamet, insanın ölümü. Bir de büyük kıyamet. Alemin sonu. Allah-u Teala buyuruyor, o gün göğü başka göğe tebdiyle deriz, o gün yeri başka yere tebdiyle deriz. Yüce Allah buyuruyor, yeri çekip uzatacağız. Şimdi İstanbul kaç tepe? Rivayet o yedi tepe. Kalacak mı tepe? Kalmayacak. Yüce Allah buyuruyor ki, yeri çekip uzatırız. Onda ne bir tümsek ne bir tepe göremez. İnsan merak ediyor değil mi? Tamam, dirildik. İnandık, iman getirdik. Kabirlerden kalkmak haktır. Ölülerin dirilmesi haktır. Çürüsek de yeni bir yaratılış ile yeniden yaratılmak ve ruhların bedene iadesi haktır. Gözümüzle, kulağımızla geri dönüşümüz, yeniden yaratılışımız, kabirlerden çıkışımız, tıpkı yerden bir bitki bitirirmiş gibi Allah'ın bizi yaratması haktır. Buna iman ettik. Buna inandıktan sonra insan merak ediyor değil mi? Peki, dirildik kalktık. Ben Ferhat Paşa'ya gömmüşler beni. Seni Bursa'ya gömmüşler. Öbürü de gitmiş uçak yolculuğunda bilmem nerede ölmüş. Seni de İzmir'e gömmüşler. Kalkınca ne bulacağız? İzmir'i, İstanbul'u bulacak mıyız? Yok. Allah buyuruyor ki yeri çekip uzatırız. O gün yer başka yer olmuş. Yüce Allah buyuruyor göyü göğü başka göğe çeviririz. Yeri başka yere çeviririz. Melekler gelecekler ve sürecekler. Peki dirildik, kalktık kabirden. Elbise elbise? Yok. Sünnetsiz dirileceğiz. Anamızdan doğduğumuz gibi. Anamızdan doğduğumuzda sünnetli miydik? Değildik. Sonradan sünnet olduk değil mi? Peki yeniden dirildiğimizde sünnetli mi olacağız? Hayır. Sünnetsiz, sünnet edilmemiş şekilde dirileceğiz. Yalın ayak çığıl çıplak dirilecek. Nasıl? Yalın ayak çırıl çıplak dirilecek. Melekler tarafından sürülüp bir meydana toplanacağız. Güneş üzerimize yaklaştırılacak. Allah Subhanahu ve teala meleklerde saf saf olmak üzere inecek İnsanlar arasında hüküm vermek için. Ve o gün işte hesaba çekileceğimiz gün o gündür. Her söylenenden, her yapılandan, her atılan adımdan hesaba çekileceğimiz gün o gündür. Allah bizi bu arzdan diriltecek. Bu noktanın vurgulanması çok önemli. Hücullah Subhanehu ve Teala buyuruyor ki Minha sizi ondan yarattık. Neden yarattı Allah bizi? Arzdan, topraktan, arzdan. <gülüyor> sizi ondan yarattık. Yani oradaki zamir arza dönüyor. Arzdan yarattık. Öyle bir rivayette var. Allah bilir sıhhatini. İnsanın toprağının Adem'in toprağının, yeryüzünün değişik parçalarından alındığı. Onun için Adem'in neslinin de arzın değişik yerlerine bazı yerler sert toprak, bazı yerler yumuşak, bazı yerler Adem bütün zürriyetini kendisinde taşıyor. Adem'in zürriyeti de bazısı sert, bazısı yumuşak, bazısı serin tabiattı, bazısı sıcak tabiatlı, bazısı öfke tabiatlı. Allah-u Alem bir sevap. Ayetin zahirinden şunu biliyoruz. Minha <gülüyor> halaknakum. Sizi ondan yarattık. Ve fiha nuidukum. Ve sizi ona geri döndüreceğim. Yere, arıza, toprağa geri döndüreceğim. Ve minha nuhricukum târaten uhrum. Ve sizi oradan yeniden çıkaracağım. Tahreten Uhra ikinci kez bir kez daha. Ya bir kez daha çıkaracak. Bir kez daha. Bizim bu arz ile bu toprak ile ahdimiz kaç sefer? 2. Bir ondan yaratıldık. Ha iki ona döndürüleceğiz. Onu da sayalım. 3. Ondan çıkartılacak. iki defa ondan yaratılacak. iki defa. Sonra, sonra ölmek yok. Mahşer meydanı dehşet meydanı. Hesabı bekliyorlar insanlar. Yalın ayak çırılçıplak. Güneş yaklaşmış, ter dize, bele, boyuna kadar ulaşmış. İnsanlar sarhoşlar, adeta sarhoşlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dedin ya, merak ettin ya. Ne olacak dedin ya? Ferhat Paşa'dan kalktım, sonrasını merak ettin ya. Ha işte bu sonrası işte. İzmir'den kalktın kabirden. İlla birbirimizi gömeceğiz. İlla birbirimizin üstüne dört tekbir alacağız. Yok öyle. Ya siz beni Müslümanlısınız ya biz biz seni biz sizin üstünü alırız. cenazenize yetişemezsek Allah rahmet eylesin deriz arkanızda. O tahta tabutun içerisinde götürürler. O kuyuya sizi gömerler. Sonra dirilmek var. Sonra işte bu anlatacaklarım var. Mahşer meydanı. insanların hepsi kendilerinden geçmişler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hesap beşlasın diye bekliyorlar. İlkin kalkınca demişler ki Ya veylena Vay başımıza. Men asana min mergadina. Bizi yaptığımız o kabirlerimizden kim kaldırdı? İçin çok dehşet bir hal. Şimdi mahşerde derler, Her kişinin başı derdinden aşk. ve iza caetis saha saha geldiği zaman kıyamet asıldır <gülüyor> yevme yefirur <gülüyor> mer'u o gün kişi min <gülüyor> ahi kardeşinden kaçar ve ummihi ve abihi anasından kaçar babasından kaçar ve sahibetihi ve لِكُلِّ minhum مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَعْمُنْ يُغْنِي O gün herkesin başı, herkesin derdi başından aşkındır. Herkesin derdi başından aşkın. Bu vaziyette ne kadar bekleyiş? Elli bin. bin sene. Kaç? Elli bin sene. 50 gün değil. 50 yıl değil. 500 yıl değil. 5000 yıl değil. Ne kadar? 50.000 sene. Kaç asır eder? 500 asır. Senin burada yaşadığın 50 senenin ne haysiyeti var. Çık 15 senesini çocukluğa. Yaşadığın elli sene ne haysiyeti var? Fakir olsan ne olur, zengin olsan ne olur? Amir olsan ne olur, memur olsan ne olur? Ne haysiyeti var? Kardeşlerim, dünya hiçtir, hiç. Dünyayı ifade etmek için bulacağımız en yakışıklı, en yarayışlı kelime bu. Hiç. Hiç mi? Hiç. Dünya hayatı neymiş? Hiç. Fakir olsan ne zengin olsan ne. Ya elli senenin ne haysiyeti var ya? Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelen hadis buyruluyor ki Allah altmış sene ömür verdiği kimseye Allah'a karşı bir mazereti kalmayacak. Yahu subhanallah. allah Teala sana bu kadar fırsat vermiş ya. Niye Allah'a dönmedin? Niye? Yani ne vardı? Niye dişini sıkmadın? Ya seni Allah'a itaat etmekten alıkoyan ne? Daha seni şu günahlardan tevbe etmekten alıkoyan ne? Nedir yani? Nedir yani? Ya işçiyiz çalışıyoruz işte kıyamet oldu hepsi yıkıldı gitti. Yani o günden şimdi konuşuyorum, O günü o günü. O güne gidelim. Hadi. Hadi o güne gidelim. Bir bu tarafa bakalım. Ya ne yaptın? Ne ettin ya? Niye Allah'a itaat etmedin? Ya işimdi gücümdü karımdı çoluğumdu çocuğumdu. Ah gitti hepsi. Gitti. Depremde gitti hepsi. Büyük deprem. Saat, kıyamet, hakka, vakıa. Gitti işte her. Gitti. Ne kaldı yanında? Seni ne koydu Allah'ın emirlerini gerine getirmekten? Ya dünya çok lezzetliydi, şöyleydi. Ya değer miydi? Bu sadece mahşer meydanındaki bekleyiştir. 50 bin, 50 bin sene Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle hesap başlayacak. Kimileri iman ve salih amel sahipleri amel defterini sağından alırlar. ashab yemin kimileri amel defterlerini solundan alır, Arkasından alırlar. Diyecek ki ne olmuş bir kitaba? Hiçbir şey bırakmamış. Küçük büyük hepsini yazmış. Hepsini yazmış. Amel defterini sağından alan ne diyecek? Diyecek ki ben biliyordum zaten Allah Azze ve Celle'nin zayi etmeyeceğini amel. İki yurt var üçüncüsü yok. Yüce Allah azze ve celle ile yüce yaratıcımız ile herhangi bir pazarlık şeyimiz yok. Biz bırakılmadık. Biz kuluz. Biz başıboş salı verilmedik. Bu dünyada dilediğimiz gibi yaşama gibi bir durumumuz yok. Cenneti kazanmak zorunluluğundasın. Yapmazsan Cehenneme gider Başka bir ihtimal yok. Başka bir ihtimal yok. Dünya sınavı. Dünyanın içinde bir de dünyalık sınavlar var. Şu an hepimiz sınavdayız. İmtihandayız. Ama bir de dünyalık sınavlar var. Bilmem şu sınav, bu sınav, işçilik sınavı, üniversite sınavı falan. Bu sınavlarla bizim Rabbimizin bizi dünyada yaptığı imtihan ve sınav arasında ne fark var? Bir. Bir. Dünya sınavında sorular belli değil. Soruyu sınavın başına oturunca öğreniyoruz. Allahu Teala'nın sınavında sorular belli. Şimdi senin eline verseler üniversite sınavının sorularını kazanamasan acaba dünyada senden daha aptal ahmak birisi var mıdır? Ha? Hepiniz kendi nefsiniz aleyhine ikrar edin. Evet eğer bana bu imtihan soruları verilir de ben kazanamazsam dünyanın en ahmakı benim. Hepiniz söyleyin kendinize. Evet, dünyanın en ahmakı benim. Eğer benim elime sorular verilir de ben bunu kazanamatsam. He? Tamam. Ahiret sınavı. Bak sorular belli. Ömrünü nerede geçirdin? Tamam. Bu malı nerede kazandın? Sorular belli. Cevaplar belli. Değil mi? İkinci bir fark daha var. Burası çok acı bir hakikat. Dünya sınavında telafi var. Bu sene kazanamadın. E, bir dahaki sene yine gireceğim. Problem yok. Bir dahaki sene yine girer. İnşallah bu sene kazanır. Ahiret sınavında telafi yok. Çünkü Allah buyuruyor ki getirilirler iz vuqifu alannar getirilirler cehennemin karşısında şöyle bir durdurulurlar. Atılmadan önce. Atılmadan önce Getiriliyorlar, böyle yüzleri üstüne sürüklene. sülüklene. Getiriliyorlar, cehennemin karşısında şöyle bir durduruluyorlar. Alenlar, böyle bir durduruyorlar. Diyorlar ki, son bir ümit, son bir çaresizlikle. Allah'ın bizi geri dönder. Ne olur? Yemin ederiz ki biz itaat edenlerden olacağız. Var mı geri dönüş? Ahiret sınavı bir defadır. Ölüm seni yakaladığı vakit yaptığını yapmışsındır. Bitmiştir artık. Ahiretten geri dönüş mümkün değil. Bu fırsat bir daha asla ele geçmez. Ya cennet ehlisin sen ya cehennem ehlisin. Allahu Teala bizi netimizi muhafaza eylesin. Amin. Ya cennet ehlisin ya cehennem. Allah muhafaza eylesin. Böyle. Böyle. Böyle bir fırsat. Böyle bir geri dönüş. Hayır. Peki cehennemde ölüm var mı? sesslenecekler Var güçleriyle. Kime? Malik. Ey Malik. Sesleniyorlar. Rabbine söyle bizi öldürsün. Öldürsün diyorlar. Cehennemle ilgili ayetlerde çok vurucu şeylerden birisi şu. Allahu Teala Azze ve Celle buyuruyor ki <gülüyor> Onların üzerinden azap kaldırılmayacak. Sonra buyuruyor ki: "Ve azap hafifletilmeyecek." Azap ne olmayacak? Hafifletilmeyecek. Ebedül ebed orada kalacak. Çünkü yaptıkları ihanet, yaptıkları alçaklık ancak bunu hak ediyor. Ya Rabbi sana sığınırız ya. Subhanallah. Allah'ı tanamadılar. Allah'a küfür ettiler. O yüce yaratıcıya küfür ettiler. kafir oldular. Onu tasdik etmediler. Onun gönderdiği rasullere itaat etmediler. Allah'ın emirlerini uymadılar. Allah'ı tanımazlık ettiler. Ebedül ebed. Orada ölmek yok. Bu dünyada yaşanan sıkıntılar hiçtir, hiç. Sen ahiretini düzeltmeye bak. Dünya kafaya takmaya değmez. Dünya nedir ki? Nedir ki dünya? Ya sonra şunun şurasında ne kaldı ki? An yani her birinizin yaşlarını bir mizana koyalım. Kırk var, otuz beş var. 45 var. Ne kadar neyin hesabını yapıyorsun ya? Yani 15'inde olsan yap hesap hadi. Ya neyin hesabını yapıyorsun daha? Ya bu ne acıb bir zehirdir ya bu gaflet. Ne acıb bir zehir ya. Gaflet. Bir zehir içmişiz ki dünyadan haberimiz yok. Neyin hesabını yapıyoruz? Neyin hesabını? Neyin hesabını yapıyoruz? Bu imanın kalbe yerleşmesi ve bununla meseleleri bakmak, bununla meseleleri irdelemek çok mühim. Kazanmak o günün kazanmasıdır. Kazanmak o günün kazanmasıdır. Azizler o gün aziz olanlar, ha? Zeliller o gün zelil olanlar. Bir tarafta da güneş yaklaşacak. İnsanlar gölge bulamayacaklar. Birbirlerine girmişler. Terden boğuluyorlar. Hiç kimse yardımlarına gelmiyor. Bu ne bekleyiştir? Ne bekleyiştir? Ne bekleyiştir? 50 bin yıl. Bu ne bir bekleyiştir? Bunun ne zaman sonu gelir? Bunları bir tasavvur edebilsek bir tasavvur edebilsek. Bir defasında böyle bir ders yapmıştım. Bir adam, çocuğu tanımıyorum, genç birisi. Geldi yanıma dedi ki dünyadan buz gibi soğudum dedi. Bir haftadır bir iş yapamıyorum dedi. Vanaladın. <gülüyor> ben de böyle etkilensem, senin etkilendiğin gibi ben de etkilensem. Adam acayip müteessir olmuş ya. Yani. <gülüyor> hangi kulakla, hangi gözle dinlediyse artık. Ama Subhanallah göze perde çekilince, kulağa ağırlık konulunca biz o ayetleri, o hadisleri, şimdi ayetler, hadisleri. Bak burada aktardık. Bak benim kulağım, şimdi en yakın kulak hangisi? Benim kulağım değil mi? Ben konuşuyorum, en yakın kulak benim kulağım. Ama sizin kulaklara, benim kulağıma acaba bunlar girip de kalbimize yer ediyor mu? Dünya acaba kalbimizde değersizleşti mi şimdi dinlediklerimizi? Rabbimin adına yemin olsun ki bunların hepsi haktır. Vallahi bunların hepsi haktır ve gerçektir. Bu hayat asıl hayat değil. Bu hayatın kazanması da hiçtir, kaybetmesi de hiçtir. Siz aldanmayın bu sahtekar hocalara bir gün bile cenneti terhib etmeyen cehennem ile terhib etmeyen korkutmayan bir gün bile dirilişten haber vermeyen namaz işte iç huzurudur diye böyle safsata felsefe şeylerden bahseden kur'an'ın Resul'ün ağzıyla kur'an'ın e, yöntemiyle insanlara vazına nasihat etmeyen diyorlar ki dünya ahiret iki bilmem ne hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahiret. Ya birileri tümden tüme zahid olsalar, tümden tüme abid olsalar, dünyayı ve nefislerine ve ehl ve karşı vazifeleri terk etseler, bunlara gidip nasihat ederim, Diyelim ki nefsinizin de sizin üstünüzde hakkı vardır. Yani bu ne gevezeliktir? Ağızlarımı açıyorlar. Ya dünya da lazım, dünya da lazım. Yani ümmette böyle bir şey mi var? Herkes ahirete yönelmiş. Kimse dünyaya bakmıyor. Zahir. Kimse dünyaya değer vermiyor. Kitap ve sünnetin maslarında dünya hayatının övüldüğü herhangi bir şey yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı kafirlere bir yudum su içilmezdi. İslam'da ruhbanlık yokmuş. İslam'da tümden ahirete yönelmek yokmuş. Ya bunları kime söylüyorsun? Karşında gece gündüz ibadet eden abidler topluluğu mu var? Nefislerine eziyet eden, dünyayı tümden terk etmiş, yağlı yemek yemeyen adamlar falan mı var? Kime söylüyorsun? Nedir bu dünyaya teşvik? Her ağzını açan, yo dünyaya da çalışmak lazım. Nedir bu? Nedir bu ya? E bir tane de ayet söyleyin, hadis söyleyin, dünyaya da çalışmak lazım diye. Yüce Allah da buyuruyor ki, yoksa siz dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Bir tane buyruk getir bana. Men kâne yuridul hayâtet dünya ve zînetaha. Bak buyuruyor Allah, kim dünya hayatını ve zinetini isterse, Yaptığı amelle, ortaya koyduğu işle ona onu veririz. Onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Menkane كَانَ acile Kim acele olanı isterse اَجَّلْنَا لَهُ Ona aceleleştiririz. Al, ah, al. Ah. اَجَّلْنَا لَهُ Ona acele veririz. Al. Ah, dünyadaki. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Her kim de ahireti isterse ona da o vardır. Dünya ile ahiret karşılıklı zikredildiği hiçbir ayet yoktur ki, hiçbir hadis yoktur ki dünya denmedilmesin. Hiçbir tane böyle yoktur. Mümin ahiret bakışıyla bakımadıkça ne dinini çözebilir, ne dini çözebilir, ne de Dünyayı çözebilir, yani dindeki hakikatleri de çözemez. Dini bakış sahibi de olmaz. Nevi sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Efendisine itaat eden köleye iki kat ecir vardır. Bir Allah'a itaat ediyor, iki Efendi'ye itaat ediyor. Var iki tane Efendi var. Bir yüce Allah'a itaat ediyor, namaz kılacak, oruç tutacak. Biz de köle olduğu için mecburen ne yapıyor? Efendiye itaat ediyor. O ya İslam köleliği kaldırmamıştı. Kaldırmamış, haber olsun. Ne yapıyor? Terhib ediyor, itaat et diyor. Peki efendisinden kaçan? Dönünceye kadar namazı makbul değil. Efendisinden kaçan dönünceye kadar namazı makbul değil. Diğer rivayet daha şiddet. Subhanallah. Ahiret ile, pencere, ahiret penceresinden bakmayan bunu kavrayamaz işte. Kardeşim, Allah seni köle olarak yaratmış. Sen kölelik içinde imtihan olunuyorsun. Ya bağırmana, çağırmana, sabırsızlık yapmana gerek yok. Dişini sık. Ahirette azizlerden ol. Bu hayat asıl hayat değil ki. Sen fakirlikle imtihan olmuyorsun filan zenginlikle. Seçme durumumuz yok. Allah beni de zenginlikle imtihan etseydi deme. Ya subhanallah ya. Ya bizim elimizde bugün iman var, tevhid var ya. Zenginliklerini alsın, başlarına çalsınlar. Allah muhafaza ya zenginlikle imtihan olunsaydık da kafirler olarak olsaydık. Ya o zaman Yeryüzü dolusu altın fidye versen kabul edilmez ahirette. Olmayacak da tasavvur olunsa hadi. Yani gelemeyeceksin çırılçıplak geleceksin ama hadi tasavvur olursa ki yeryüzü kadar altın getirdin. Senin cehennemde azabını bile hafifletmez. Sen bulunduğun halde imtihan olunuyorsun. Yüce Allah Azze ve Celle seni fakirlikle, seni zenginlikle, seni amirlikle, seni memurlukla, seni padişahlıkla, <gülüyor> seni vatandaşlıkla. Bak kimisi orada imtihan olunmuyor. Kral, padişah, yönetici, başbakan, cumhurbaşkanı o adam da imtihan içinde değil mi şu anda? O adam da hesaba mi? çekilecek. Kimisi de burada imtihan olunmuyor. Fakirlik içinde. Kimisi hocalıkta, kimisi talebelikte, kimisi amirlikte, kimisi memurlukta. Değil mi? Kimisi güç saltanat içinde, kimisi fakirlik içinde imtihan oluyor. Bu hayat asıl hayat değil. Bu kazanmalar asıl kazanmalar değil. Bu kaybetmeler asıl kaybetmeler değil. Enes radıyallahu anh'ın mıydı? Haram bin Milhan. Biliyor musunuz kıssasını? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ve ayağındaki arkadaşlarından bir kısmını tebliğ amacıyla gönderdi bir yere. Onlar varacakları yere varmadan önce bunlara tuzak hazırlandı. <gülüyor> Bu haram dedi ki yollarını kestiler bunların. Dedi ki izin verin ben size birkaç kelam edeyim. Böyle devesiyle veya atıyla bilmiyorum artık öne doğru geçti. Müslim'de kıssası. Arkadan birisi o konuşurken, anlatırken, tevhide davet ederken, arkadan birisi geldi, mızrağı sırtına koyduğu gibi buradan çıktı. Diyor ki böyle eliyle kanını sildi ve ne dedi biliyor musunuz? Fuztu. Ne demek biliyor musunuz? Başardım. Ona kim söyler? Adam 20 gün, 30 gün, 1 sene koşul çalışması yapar, yapar, yapar sonra ipi göğüsleyince söyler değil mi? Bunun için yaşıyorlar. Kendilerinden önce bazıları şehit olmuş, bunlar da bekliyorlar ki biz ne zaman şehit olacağız? Cennete böyle yakın ediyor, dünya o kadar değersiz. Fuz dedi, sonra arabın indinde büyük bir yemin ile yemin ettik. Ve Rabbel Kabeti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki başardın. Subhanallah. Onu öldüren bundan öyle müteessir oldu ki Müslüman oldu. Bu neyi başardı ya? Bitti artık değil mi? Bitti. Gençlik gitti, çoluk çocuk gitti, mal gitti, mülk gitti, hepsi gitti. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh azıcık tereddüt ettiği bir şiiri var. Yani aklımda olsaydı ben onu Türkçe şey yaptım, şiir halinde aklımda olsaydı getirirdim böyle. Diyor ki biraz böyle tereddüt ediyor kıssada. Diyor ki yani kendi nefsine diyor niye duruyorsun diyor. Karılar mı? Hepsini boşadım diyor. Mal mı? Hepsi sadaka Allah yolunda diyor. Sonra öne geçti ve vuruldu, öldürüldü. İşte iman budur. İman bu. Dünya onların kalbinde dünyanın ne değeri o? Dünyanın hiçbir değeri yok. İman ve salih amel ile her kim giderse Allah onun için genişliği gökler ile yer arası kadar olan cennetler hazırlamıştır. Allah sizin imanlarınızı zayi etmeyecektir. Ona olan güvenlerinizi, ona olan secdelerinizi, ona olan namazlarınızı zayi etmeyecektir. Allah katında hepsi tespit olunmaktadır ve yazılmaktadır. O gizliyi de biliyor, aşikarı da bilir. Kim onun tevhidi ve ona iman üzere ölürse kim salih ameller işleyerek onun huzuruna varırsa Allah Azze ve Celle ona genişliği gökler ile yer arası kadar olan içinde ebedül ebed hiç ölmeyecek şekilde yaşayacağı cennetler vaat etmiştir. O cennetlerde öyle villalar var ki öyle size dünyada reklamı yapılıp da gözümüzün boyanmaya çalışıldığı evler gibi değil. Altından kanalizasyon boruları geçen Subhanallah. Nedir ya? Nedir ya? Altından kanalizasyon borusu geçiyor bunların ya. Subhanallah. Bu ev ev mi? İçinde tuvalet var. Cennette tuvalet yok. Büyük ihtiyaç yok. Küçük ihtiyaç yok. Balgam, rahatsızlık, hiçbir şey yok. Sümkürmek yok. Cennette yorulmak yok. Vallahi. Usanmak yok. Vallahi. Bıkmak yok vallahi. Allah bunları bizim için hazırladı. Bizim için hazırladı. İman edip salih amel işleyenler için. Emretmek var. Gölgeler var. Lezzetler var. Subhanallah. Dünyaya gözünü dikenler için bunun bir anlamı olmayabilir. Ama dünya ehli bilsin ki o yanlarında olanların hepsi geri alınacak. Ahirette verilenler asla geri alınmayacak. Ahiretteki o villalar asla deprem gelmeyecek. Asla geri alınmayacak. Asla men edilmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de var ya Yüce Allah Azze Celle buyuruyor. Vaka suresinde engellenmezler buyuruyor. Salkın salkın muzlar, meyveler, ayaklarının altından nehirler akar. Ayaklarının altından nehirler akar ve hiçbirinden men olunmazdır. Men olunmaz. Bu okuyunca benim aklıma şey geliyor. Yani fakirlikten, özellikle eskiden ne derlerdi? Etli yemek geldiği zaman oğlum ekmek ye ki doyasın. Böyle bir ekmeği kenara itip de şöyle eti yie yie doymadık Özellikle eskiden elhamdülillah şimdi çok büyük genişlik var. Subhanallah. Yani engellenirdik yani. Engellenirdik. Bir çikolata olurdu hemen yarısını saklarlardı değil mi? Böyle değil miydi? Engellenirdik. Ya Yetufu aleyhim wildanun muhalladun. Etraflarında ölümsüz hizmetçiler. Ölümsüz hizmetçi ne demek? Ölümsüz hizmetçi, hizmete yani futur vermeyen. Yani biz de ölümsüzüz, hizmetçi de ölümsüz ve ebedül ebed bizim hizmetimiz dener. Emretmenin bir lezzeti var ki, kebapta yok. Kebapta yok böyle. Böyle yapıyorsun ya, oğlum getirin. Oh. Yani kebapta yok bu lezzeti. Çok rezil şey emretmek. Bildağın böyle dönüyorlar efendim efendim. Ağaçlar altlarından nehirler akıyor. Düşün yani muz bahçeleri, portakal bahçeleri, Rabbimiz Muhammed Allah'ın isimlerini verdiği meyveler ve isimlerini Kur'an-ı Kerim'de bildirmediği, o günkü Arap'ın da bilmediği meyveler. Gücü Allah Azze ve Celle kapsayıcı bir ifadeyle buyuruyor ki, canlarının çektiği her şey var. Canlarının çektiği her şey var. Ve bir de cennet nimetleri içerisinde en değerlilerinden biri. Ve hurun in. Hur, beyaz tenli kadın demek. In, iri gözlü demek. Gözünün siyahı simsiyah, beyazı benmek. Yüce Allah Azze ve Celle onları ne, ne, neyle ile ediyor? Temizlikle. Onlara tertemiz eşler var buyuruyor. Yani terçleri hayızdan ve nifastan temizdir. Kulakları kulak kirinden, pisinden ve kötü sözlerden temizdir. Hiç kötülük duymamışlar. Dilleri Allah, yılan gibi sokmaktan temizdir gıbetten, nemimeden temizdir. Eziyet etmezler efendilerini. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki gözlerini eşlerine dikmiş. Bu da ayrı bir lezzet. Ayrı bir lezzet. Tadan bilir. Tadan bilir. Yani böyle mahallenin yakışıklısı olur da sokaktan geçtiği zaman sana bütün kızların sana baktığı sana rivayet olunsa ah, ah bu ne lezzettir. O eşler gözlerini nereye düküyorlar? Kendi kocalarına. Çadırlarda gizlenmiş. Yüce Allah buyuruyor ki, onları ne bir insan kanatmıştır, ne bir cin kanatmıştır. Yuh olsun, cennette cinsel ilişki yoktur diyenlerin yüzüne. Sunan Allah. Yuh olsun, cennet e, bilmem e, zevkleri, tatmin yeri değildir diyenlerin yüzüne. Yuh olsun onlara. Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın yarattığı bizim için hazırladığı nimetleri siz mi men Yazıklar olsun size. Eğer siz ahiretin gerçekliğine iman etseydiniz böyle bir şey söylemezdiniz. Ne zannediyorsunuz? Cennet böyle uçma yeri mi? Hayal. Bunların dünyasında cennet ne biliyor musunuz? Hayal. Allah buyuruyor kanatmamıştır onları ne bir insan ne bir cin. Keenlehunlar Yakut ve Mercan. Onlar tıpkı Yakut gibidirler, Mercan gibidirler. Hasan Basri bir yerden geçiyormuş, gençlere böyle seslenmiş. İstemez misiniz gurik kızlarını demiş. Mümin onları talep eder, ister. Ve bunların üstünde ve bunların en yücesi, en büyüğü, yüce yaratıcımız. Yüce ilahımız Allah Subhanahu ve Taala'nın vecihi kerimini görmek. Allah Subhanahu ve Teala'yı görmek. Ve ondan rıza sür. Sizden razı oldum. Bir daha asla gazap etmeyeceğim. Bu söze nail olma. Bir daha size asla gazap etmeyeceğim ebedü'l ebed burada yaşayacaksın. Ebedü'l ebed. Rabbimiz azze ve celle bizim o gün oradaki o salihlerle, muttakilerle, şehitlerle, rasullerle, nebi'lerle bulunuyor. Çok samimi kalp ile istemek lazım. Rabbimizden firdevsi istemek lazım çok samimi, çok samimi bir kalp ile istemek lazım. Yüce Allah Azze ve Celle imana ve salih amele yerleştirdi. Kardeşlerim bizi ve nesillerimizi cennetten mahrum edenler, mahrum olanlardan etmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın elinden tuttu. Çok sevdiği bir sahabeydi. Bak terkisini alıyor. Terki ne demek ki? Ya o eşek sallanıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına değiyor. Bu sahabilerin yaş ortalamasını bilmek çok önemli biliyor musunuz? Çok önemli. Bunlar var ya, Talha, Zubeyir. Şimdi sen onların hepsini böyle bastonlu adam diye hayal ediyorsun değil mi? Bunlar iman ettiklerinde 17-16 sahabilerin en büyüğü yani mutlak manadı. illa vardır. Neydi? Mekke'de Ebu Bekir'di. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çoğu adam Resulullah sallallahu anh'den büyük bilir. En büyüğü Ebu Bekir'di. iki yaş küçüktü. Hazreti Ömer radıyallahu anh iman ettiği zaman yirmi yedi yaşlarındaydı. Muaz çocuktu ya. Subhanallah. Onlar ne yiğit adamlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında ne değerli birisiydi bu Muaz. Ne değerli birisiydi. Resulullah sallallahu onun terkisini almış. Elinden tuttu bir gün. Dedi ki vallahi ey Muaz seni seviyorum. Sonra dedi ki şu duayı her namazın arkasında okumayı ihmal etme. Bunlar çok yani Rabbimizden tevfik istemek çok önemli. Sözü buraya getirmek istiyorum ben. Allah'ım, beni ve güzel ibadetine yönelt. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım eyle ya Raktim. Kardeşlerim, cennet Allah'ın tevfikiyle kazanılır ve Allah'ın rahmetiyle girilir. Cehennemden Allah'ın yardımıyla, Allah'ın rahmetiyle kurtulabiliriz. Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya gönülden yönelmek gerekir. Yani bu dua fırsatlarını bilip tam bir yönelişle yönelmek lazım. Yani şu şu şu hal olmaması lazım. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kim bunlar? Münafıklar. Allah onlar hakkında buyuruyor ki: Kalplerinde olmayanı He? Dilleriyle söylüyorlar. Bu hal olmamalı. Tahiyyatta diyoruz ya Allahümme inni euzuvike min azabil qabr. <gülüyor> Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Bunu hakikaten söyleyelim. Yani. Böyle değil yani. Allahümme inni euzuvike min azabil qabr. <gülüyor> öyle değil. Yani, yani ben kendine, kendime şimdi şey yapıyorum yani bazı vakitlerde olsa şuur lazım ya. Yani. <gülüyor> Allahumma inni a'uzu bika min azabil qabr ve a'uzu bika min azabil nar. Allah'ım cehennem at azabından sana sığınırım. Ve a'uzu bika min fitnetil mesihid dejjal ve a'uzu bika min fitnetil mahya <gülüyor> <gülüyor> vel mamat. Ve a'uzu bika min el ma'semi vel maghrib. Bunu da okuyalım. Bu da güzel. Günahtan ve borçtan sana sığınır. Bunu okuyunca hakikaten borç alacakken adam bir daha düşünüyor. Aa, bu ne mühim azim bir şey ki ondan da şeye sığınır. Evet söz başka yere gitmesin. Rabbimiz Sebarek ve Teala bize cennetin yolunu kolaylaştırsın. Bizi hakkıyla iman edenlerden etsin.